İzleyenler İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bu program bir farkına varış yolculuğu oluşturuyor. Polat Doğru ile birlikte sohbet oluşturuyoruz. Yaşamın değişik yönleri üzerine. Bugün de ne alacağız Polat'cığım? Hocam bugün konumuz sizin son dönemde yazdığınız iki tane makalede yer alan bir konuyla ilgili. Makaleleriniz sitenizde yer aldı diyorsunuz ki bir tanesinde. Çünkü doğru olan insana günaydın demek. Evet. bir diğer makalenizde de diyorsunuz ki meğersem tavır koymuşum her ikisi de selamlaşma konusuyla ilgili ve ben sizin bu konuyu önemsediğinizi de biliyorum ee, niye bu kadar önemli bir konu bu hocam güzel bir soru teşekkür ederim selamlaşma konusu gerçekten son derecede önemli neden önemli çünkü yaşam önemli ee, selamlaşma konusu Baktığın zaman aa, insanın aa, evinin kapısı gibi bir şey. Hı. Yani aa, düşün ki aa, bir ev var. Evet. Kapı yapmayı unutmuşlar. <gülüyor> evet. Bir türlü giremiyorsun içeriye. Hı hı. Dışında dolanıp duruyorsun. Eğer bir toplumda yaşayan birisi selamlaşma konusunda beceri sahibi değilse o toplum evine giremez. Anladım. Onun için selamlaşmayla kapı açılır ondan sonra yolculuk başlar. Çok önemli bir... Çok önemli bir konu diyorsunuz hocam. Şimdi biz bu önemli konuyla ilgili sokakta vatandaşlarla da biraz sohbet ettik. Onların sorularını da aldık. Bir onları dinleyelim ondan sonra da kaptırıp devam ederiz hocam. Tamam. Doğan Bey, selamlaşma nedir? Bunu bize anlatabilir misiniz? Günümüzde selamlaşma çok önemli bir yer tutmuyor biliyorsunuz. Herkes selamlaşmayı kötü anlamda kullanmıyor. Örneğin hello, merhaba diyorlar. Ama bizim selam aleyküm çok devrede kaldı değil mi? Tanışmadığımız insanlara selam verdiğimizde farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Bununla ilgili Doğan Cüceloğlu'nun herhangi bir eğitimi ya da bununla ilgili bir çalışması olacak mı, olur mu? Selamlaşma kibarlık göstergesidir diye soruyorum. Doğan Bey, selamınızı almayanlar neden almıyor? İyi günler Doğan Bey. Toplum içinde selam vermek zorunluluk mudur diye bir soru sorayım size. Ee, selam vermeden insanlarla iletişime geçmek doğru mudur acaba? Ben yurt dışında yaşıyorum. Ee, Alman e, kültüründe selamlaşmayla Türk kültüründeki selamlaşmada nasıl bir fark görüyorsunuz acaba? Şimdi bir yerden binadan çıkıyoruz ve iş yerine giriyoruz. Herkes günaydın, bonjour. Yabancı kelimeler, hiç kimse selamun aleyküm diye bir şey yok. Bu doğru mudur Doğan Bey? Doğan Bey, neden selam vermemiz gerekir? Artık toplum olarak niye zaman birbirimize selam vermiyoruz? Selamlaşmanın psikolojik ve insana kattığı olumlu anlamlar neler? Herkese selam verilir mi? Selam vermeden e, iletişime geçmek doğru mudur? Bir selam verince almayanlar için ne yapacağız? Tanımadığımız insanların selamını almalı mıyız? E, selamlaşmak tanışmayı gerektirir mi diye sormak istiyorum. <Gülüyor> Bayağı iyi sormuşlar hocam. Çok güzel sorular bence. Çok güzel, güzel sorular. çok güzel sorular var. Hocam şimdi bu sorulardan konuşacağız ama sizin bir asansör hikayeniz var. ya. Ben onu bir dinlesek sizden diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> ben uzun yıllar biliyorsun Türkiye'den uzaktaydım. Öğretim üyeliği yapıyordum. Aha. Üniversite ortamında. O üniversite ortamında bulunduğum ortamda yoğun şekilde... İnsanlar birbiriyle, sözüyle, gözüyle, şu veya bu tavır içerisinde selamlaşma Selamlar. içerisinde. Şimdi İstanbul'da bundan 15 yıl falan önce oluyor belki de Polat. Yeni döndüğüm zamanlardaydı. Bir otelin, Taksim'deki bir otelin altıncı katında bir holdingin şirketlerinin genel müdürlerine bir seminer evet. olacak insan ilişkileri iletişimle ilgili. Asansöre bindim, altıya bastım. Tam kapı kapanırken birisi girdi. Diyin hal ve tavrından belli, böyle kellifelli derler ya Aha. öyle birisi. Sonra baktığı altıncı katın Basılı. düğmesi yanıyor. Bir şey yapma Demek o da altıncı kata evet. gidecek. Dedim galiba. Benim seminereye ee, Gidecek. Ve benim daha önce o üniversite ortamında geliştirdiğim alışkanlık çerçevesinde... <gülüyor> Günaydın diyecektim. Sonra birdenbire dedim ki ya Doğan dur. Bakalım biz ne yapacağız şimdi bu asansör ortamında? İki tane eğitilmiş Türk erkeğe. Asansörde birbirimize baktık. Aha. Demedim. O bana baktı. Ben ona baktım. Döndü sırtını bana. Ben de sırtımı döndüm. İki tane eğitilmiş Türk <gülüyor> erkeği asansör hareket etti. Çıkmaya başladı. Şimdi hayal ettim, Polat ben Silifke'de ye yetiştim. Biliyorum hocam. Onun için ya. tarlalarda böyle çok inek gördüm ben. A tarlasındaki bir inek, B tarlasındaki ineğe seslenir. <gülüyor> de. Genellikle öbür inek de geri döner <gülüyor> diye selamlaşırlar. Şimdi dedim ulan böğürsem nasıl olur acaba? <gülüyor> i̇çimden geçti yani. Dedim ki mmm, adam bakacak. Ben yine böğürmeye <gülüyor> devam edeyim. Mmm, ne oluyor diyecek. Börüyorum beyefendi diyeceğim. Ne münasebet diyecek. Valla insan olarak selamlaşamadık. Gel inek olarak görüşelim. Böyle bir şey geçti içimden. Ee, ve tabii burada bir yargılama varmış gibi geliyor evet. ama bir bilim insanı olarak konuştuğum için ve bir program boyunca bunu bir izleyicilerimizin hatırlamasını istiyorum kesinlikle bir yargılama içerisine yok, girmek değil anlamaya, anlamaya çalıştığınızın ve bizim burada genel olarak durumu değerlendirmeye gözlemlemeye yönelik yaptığımız şeyler bunlar yani. bir yargılama gibi bir niyet yok zaten e, benim ilk sorum da o doğrultuda hocam şimdi genelde işte Facebook'ta falan da sorduk e, vatandaşta e, kamerayı gördüğü zaman sorduğu sorular aynı tekte gidiyor. Pek de selamlaşmadığımız yönünde bir inanış var ki bizim de gözlemimiz o doğrultuda. Yani ben de sokaktayken insanların pek de birbirlerini selamlamadıklarını düşünüyorum ve selamlaşmadığımıza göre de bunun bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Yani evet, insan neden siz bir şey yapmıyor mutlaka bir sebebi var. Yapıyor olmamızın da bir sebebi var. Yapmıyorsak yapmıyor olduğumuzun da bir sebebi var. Sizce nedir hocam yani mesela Facebook'ta falan söyleyenler de var bu sünnetlerin içerisinde ne diyor yani. En çok önerilenlerden bir tanesi diyor. Üstelik de e, dinen de önerilmiş bir şey olmasına rağmen uygulamada yok. Evet, sünnetle başlayıp farzla bitiyor. Aynen öyle. Şimdi çok önemli. E, böyle bir durum varsa ve zaten insan olarak da bunu yapıyor olmak gerekli yazanlar diyor ki işte içtenlik gösterir, sıcaklık verir, samimiyet ifadesidir falan filan. E, bütün bunlar varken bu insanlar neden bunu yapmıyorlar? Evet. Ve bir kere önce şunu söylemek lazım. Polat yapmamalarının bir sebebi var. Bu insanlar kötü Hı -hı. oldukları için değil. Yok, e, muzur oldukları için değil. Herhangi bir şekilde e, karşıdakine Hı -hı. E, kötü şeyler yaşatmak istedikleri için değil. Anladım. E, kendi dünyaya bakış tarzları içerisinde doğal olarak Hı -hı. E, böyle bir durum sevgiliyorlar. Şimdi bu e, Mesela bir e, izleyenimizin işte Almanya'dan geldim dedi. E, nasıl bir fark var dedi hakikaten. E, tahmin ediyorum gidip gelenler söylüyorlar. Sürekli herkesin birbirine kutentak tak dedikleri bir durum evet. var böyle. Küçük kasabalarda ve köylerde bu da bizde de aynen böyle oluyor. Hı hı. Şehir büyüdüğü zaman ve insanlar birbirini tanımadığı zaman ortaya çıkan bir durum bu. Evet. Birbirini tanımadığı zaman. Şimdi ya orada benim bir sorum var hocam ya. Tanıdığımız birine selam verdiğimiz zaman hakikaten selam vermiş oluyor muyuz? Yani öyle bir durum ki bu. Bizde tanımadığın birine selam vermenin mümkünatı, vermemenin mümkünatı yok. Ancak tavırlıysan, görmemezlikten geliyorsan, aileler arasında ters bir durum varsa... Siz onları onlar sizi artık görmezlikten geliyorlarsa öyle bir durumda selam vermeme olabilir. Selamı Ama onu... sabaha kesti derler. Aynen öyle selamı sabaha kesti dedikleri durum varsa ancak geçerli. Onun dışındaki durumda her şekilde selam veriliyor. Yani. Ve böyle her şekilde verildiğinde yani bir tercih etme bir dakika dur bir selam vereyim verdiğim selamın farkında olayım gibi bir durum yokken verilen selam gerçekten selam mıdır? Yoksa Şimdi... usuleten söylenmiş bir şey mi? Şimdi e, toplum selamı nasıl tanımlıyor'a bakmak hı hı. lazım. Sen sosyoloji öğrencisisin artık bunları <gülüyor> bilmen lazım. <gülüyor> toplum selamı nasıl tanımlıyor? Aslında bizim toplumumuzda selam var olan ilişkiyi tanımlama şeklinde ortaya çıkıyor. Hı hı. Eğer evvelden bir ilişkin yoksa o zaman bir ilişkiyi başlatma şeklinde anlaşılıyor. Aha. Arada çok büyük fark var. Çok büyük fark var değil mi? Şimdi tanımadığın adama niye selam verdin? Durumu Doğru. Durumu olabiliyor. Aha. Ve tanımadığın adama neden selam verdin? Durumu Almanya'da olmuyor. Bir enteresan <gülüyor> bir fark. Ben e, yine o yurt dışından yeni geldiğim dönemlerde e, yolculuk yaparken arabayla yapıyordum. E, sabahın erken saatinde Pamukova'da bir e, otobüs Tesisli, şirketinin e, tesisinde kahvaltı yapmak istedim. Evet, hocam. İçeri girdim ve e, kahvaltımı aldım. Yürürken AVM'e benzer birisini gördüm. Aha. Benim insanımın hal ve tavrı içerisinde böyle gayet efendi bir tavır içerisinde konuşuyor falan böyle özlem de var aynı şekilde. Ben geçerken göz göze geldi. Gülümseydim. Afiyet olsun dedim. Adam konuşmasını durdurdu. Sonra gittim oturdum. Oturduğum yerde böyle. Aha. Böyle baktı adam. Baktı baktı baktı. Ulan dedim ne oldu acaba şimdi. Biraz da tedirgin olmaya başladım o bakışından. <gülüyor> Sonra kalktı geldi. Şöyle geldi bana. Çıkartamadım dedi. O zaman anladım. Ulan adama afiyet olsun dedik. Tanımadığınız biri. Ne münasebe Şimdi e, burada kendi sistemi içerisinde Adam çok da dürüst Çok dürüst Galiba, Numara yapmadı yani ki Bunu batıda ben biliyorum böyle yani, Sözüle falan filan der Ara bunu ben de yapıyorum Aha. <gülüyor> Çıkartamadım dedi Şimdi bak, baka kaldım Dedim, Efendim tanışmıyoruz ama içimden afiyet olsun demek geldi Adam baktı dedi. Başka bir şey demedi <gülüyor> Ha dedi. Döldü gitti. <gülüyor> Sonra kendi kelimeleri olan Doğan. Yeni bir ortamdasın. Yeniden uyum yap. Şimdi o nasıl algıladı? Mevcut bir ilişkiyi tanımlıyorum sandı. Evet. Ben ise orada böyle kanımın kaynadığı bir insan. Hı hı. O öyle bir insana benim kaderini paylaştığım bir ülkenin insanı bu. Ana bir İçimden geldiği için afiyet olsun dedim. Bu kötü bir insan mı? Hayır. Hayır diyeyim. Ama burada bizim toplumla ilgili çok önemli bir gözlem yapıyoruz. Neden acaba ilişki olmayan tanımadığınız bir insana selam verirken bir tedirginlik duyma durumu oluyor? O soru önemli. Verdiğinizin de başını belaya sokuyorsunuz. Şimdi ben veriyorum bu selamı. Ve bazen öyle bir durum oluyor ki şimdi top bendeydi selam verip vermeme konusuyla ilgili benim içimde bir enerji var. Adamın dünyasında böyle bir şey yok. Yan yana geçiyoruz ve dedim ki ben iyi akşamlar iyi günler her neyse bir şey söyledim. Hocam o an itibariyle o kişinin hayatına bir top bırakmış oluyorum ben. Evet. O da şimdi düşünüyor. Selam verelim mi, vermeyelim mi? Adamı tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Selam verirsek ne olur, vermezsek ne olur? Selam verdik, borçlu çıktık diye bir laf var Türkçe'de. Selam verilecek adam var. Bir de selam verilmeyecek adam var. Ya onu anlatayım hocam ya. Bu ha. selam verilecek adam var, adam yok meselesiyle ilgili. Ben bir dönem Mecidköy'de bir yerde çalışıyorum. Her gün İstanbul'un... Anadolu yakasından Avrupa yakasına arabayla geçiyorum. Ee, bir otoparka arabamı park ediyorum. İş yerine gidiyorum, çalışıyorum. Akşam mesai çıkışında dönüyorum, arabayı alıyorum. Ödememi yapıyorum ve ondan sonra tekrar yola koyuluyorum. Ödemeyi yaptığım kapıda da bir görevli var. Şimdi böyle açılıyor şey. Oradan parayı uzatıyorum. Paranın alışverişi bittikten sonra da iyi akşamlar deyip yoluma devam ediyorum. Ben iyi akşamlar diyorum adam hiçbir şey söylemiyor. Ben iyi akşamlar diyorum adam hiçbir şey söylemiyor. Bir söyledim iki söyledim üç söyledim ciddi ciddi canım sıkılmaya başladı. Yani adam hiçbir cevap vermiyor ve ben ısrarla söylüyorum. En sonunda bir gün parayı verdim üstünü verdi iyi akşamlar dedim hiçbir şey söylemedi. Ben arabanın el frenini çektim ve kapıdan aşağıya indim. Gittim yanına dedim ki ya ben sana bir şey soracağım. Bak dedim ben bu kadar zamandır sana selam veriyorum. Hiçbir seferinde dönüp almadım. Ben dedim alınıyorum. Ben selamı alınmayacak bir adam mıyım? Yani ne oldu? Niye benim selamı almıyorsun? Adam kıpkırmızı oldu hocam. Kıpkırmızı oldu. Ve şey dedi, duymuyordum dedi. İçimden geçen nasıl duymadın? Ya bir gün duymadın, iki gün duymadın, üç gün duymadın, on gün duymadın mı? Fakat bir diğer taraftan da biliyorum ki bunu yaparsam yargılamış olacağım ve sevimsiz bir durum yaratacağım. Peki o zaman dedim ben duymadığına ve o yüzden cevap vermediğine çok sevindim dedim. Arabaya bindim gittim. Bu olayın üstünden belki şu an itibariyle 7-8 sene geçmiş durumda. Halen oraya gittiğimde o, o beyefendi bana selam veriyor. Şimdi bununla ilgili bir altyapı var. Eğer biz kendimizi doğru ifade edersek hakikaten bir de oluyor. Ne onun hayatında ne benim hayatımda bir şey değişmedi. Ama belli ki o ana kadar o bu işi ciddiye almıyordu. Ve usuleten verilmiş selamlardan biri gibi değerlendiriyordu. Ve o anlamda da duymuyordu. Duymuyor. Evet. Duymuyor. Yani böyle o kadar sıradan bir şey olarak yapılan Hı -hı. bir davranış ki bir anlam yüklemiyordu ona. Hı -hı. O şekilde. Ve şimdi bir ilişki kurmuş oldun. Ve Hı -hı. o ilişki çerçevesinde evet. oldu. Dolayısıyla şöyle bir hayal dünyası kuralım. Tamam. İki tane toplum yaratalım. Tamam. Buna A ve B toplumu diyelim. Tamam. Tarihsel süreçler içerisinde el alalım. Bu tarihsel süreçler ekonomik olur, kültürel olur, sosyolojik olur, politik, siyasal. Aklına gelen her türlü faktörlere düşün ve yüzlerce yıl içerisinde A toplumundaki insanlar, o toplumda yaşayan insanlarla ilgili şöyle bir varsayım silsilesi geliştirmişler. Bir. İnsanlar, hiç olmasa bu toplumda yaşayan insanlar iyi niyetlidirler. Hı hı. İki, ben bu toplumda yaşayan insanlara güvenirim. Benim toplumda evet. yaşayan insanlar güvenilir insanlardır. Üç, normal olarak insanlar kötülük yapmayı düşünmezler. Ve o bakımdan kötülük yapmayı düşünmedikleri gibi iyilik yapmak isterler. Ellerine bir iyilik gelirse insanlar yaparlar. İzin vermedikçe insanlar birbirlerini kullanmazlar. İnsanlar birbirlerini çıkarı için kullanmazlar. Zaten yasalar buna izin vermez. O bakımdan benim içimin rahat etmesi lazım. Hı hı. Beş. İnsan mevki makamı ne olursa olsun insandır. Esas önemli olan o mevki makamın altındaki insandır ve değerlidir. ...benim esasında... ...gördüğüm esasında böyle insandır... Ee, ...ve bu toplumda yaşamanın... ...bir borcudur... ...bir Aha. insanın diğer bir insana selam vermesi... ...onun için herkesin... ...bu toplumda... ...karşılaştığı zaman birbirine bir borcu var... ...bu sadaka ödemek gibi bir şeydir... Evet. Ee, ...bir hizmettir... ...bu toplumun sağlığı... ...bu toplumun coşkusu, mutluluğu ve huzuru için... Evet. Herkesin ödemesi gelen ufak bir vergidir. Selamlaşmamız lazım. Hı hı. Şimdi bu A toplumu. Şimdi bu A toplumunda günlük yaşam içerisinde 300, 400, 500 kere her bir insan çocuk, kadın, müdür, kapıcı, çaycı, öğretmen, öğrenci. Neyse değişik mevki, makam, cinsiyet, dil, din ve ırk farkı gözetmesen o toplumda yaşayan insanlar olarak birbirine gözüyle sözüyle selam, selam verir. verir. Evet. Bu bir yaşamın borcudur. Aha. Şimdi gelelim başka bir topluma. Yine tarihsel koşullar içerisinde, ekonomik, siyasi, kültürel her türlü koşullar içerisinde bu toplumda da şu tip varsayımlar gelişmiş. İnsanlar temas, temelde haset, fesat, kin dolu yaratıklardır. İyi niyetli değildirler, dikkatli olmak gerekir. <gülüyor> Böyle bir varsayım var. Varsayım değil mi? Ve ne kadar hı, hı. değiştirir değil mi? İki, insanlara güvenilmez. İnsanlar doğru güvenilecek yaratıklar değildir. Kediye köpeğe güvenirsin ama insana, i̇nsana güvenemezsin. Güvenilmez. Çiğ süt emmiştir. Onun için kendini koruman lazım. Tanımadığın insandan çekineceksin. Babama güvendim o da bilmem ne yaptı biliyorsun hadisesi evet. var. <gülüyor> Üç fırsatını bulursa insanoğlu kötülük yapar. O fırsatı vermemek lazım. Onun Dikkat için, edeceksin kendini. Özellikle güler yüzlü onları, güler yüzlüysen başın dertten kurtulmaz, mutlaka seni söndürürler. İnsanlar niye selam verir? Ancak çıkarı varsa. Seni kullanmak istiyor. Abi de bir çıkarı var. Onun için selam veriyor. Güler yüzlü bilmem ne. Onun için birisi sana selam verip güler yüzlü yaklaştığı zaman. Bil ki çıkarı var diyor Bil ki çıkarı var. Dikkat Doğru. et. Özellikle onlara dikkat et. Ayrıca beşinci olarak da mevkiin kadar makamın kadar konuşursan. Yani tutmuş adam yolda genel müdüre selam veriyor. Bak kendini denk görüyor. Görüyor musun? Olur mu şey ya? Kendini yükseltiyor. Genel müdürü aşağı alıyor. Onun için kime selam verdiğini farkında olasın. O bakımdan her önüne gelene selam, selam vermemek lazım. Ben. Selam verilecek olan var. Selam verilmeyecek olan var. Dikkat etmek lazım. Önüne gelen selam verenler var. Onlar kimlerdir? Saf, aciz, hiçbir işe yaramayan kendini bilmezlerdir. <gülüyor> o nedenle ...herkese selam veren, aciz, kendini bilmeyenlerden kendini koruyacaksın. Öyle bir yüz ifadesiyle güleceksin ki... ...bana yaklaşma yakarım. Böyle bir tavır içerisinde olacaksın. Ağır taş olacaksın. <Gülüyor> ne sel alır, ne gel alır. Kolay kolay gülmeyeceksin. Şimdi bana öyle geliyor ki... ...bu programı seyreden dinleyenler... Aha. A toplumda mı yaşıyorlar, B toplumda mı yaşıyorlar bir karar vereceklerdir esas ithalde. Evet. Şimdi soru şu, iyi kötü meselesi diye Neden böyle? Aynen. Hangi faktörler yani, bizi bugünkü içinde yaşadığımız toplumun durumu bu durumuna gelmesi şekilde yüzüldü? Ve bu son 20-30-40-50 yıl içinde değil. Bu çok daha uzun bir mesele. uzun bir tarihi süreç içerisinde oluşmuş bir şey yani çünkü kendiliğinden bu diğer toplum haline gelinmiyor bu bahsettiğiniz B toplumu haline güvenin hiç yaşamadığı insanlar arasında güvenin olmadığı herkesin birbirini kullanmaya niyetli olduğunun varsayıldığı topluma kendiliğinden gelinmiyor bunun bunun hem zamanı var hem insanlar bu noktaya geliyorlar Çünkü böyle yaşamak daha zor yani daha zor bir şekilde yaşamayı kabul edecek hale geliyorlarsa insanlar bunun mutlaka bir nedeni var. Yani. Hiçbirimiz deli değiliz toplum kendiliğinden böyle delice bir noktaya şak diye gelmiyor ee, ama geliyorsa mutlaka bunun bir nedeni var. Çünkü hakikaten söylediğiniz gibi yani selam verdiğiniz zaman borçlu çıkma ihtimaliniz çok yüksek bir dakika niye bu selam verdi meselesi var bir de başka başka ayırtlar da var şimdi söylediğimizden öyle bir noktaya da gelinebilir onu da konuşalım istiyorum. Biz evet selamlaşma meselesinin e, teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz yani sizin konuşmanızdan da benim söylediklerimden de bunun önemli ve gerekli olduğu sonucu çıkıyor. Ama bununla beraber de her durumda her şekilde ve herkese diyor muyuz demiyor muyuz da tartışmak lazım. Bu ülkede bir bayanın tanımadığı bir erkeğe selam vermesi konusunu konuşalım o zaman şimdi. Yani bu bayanın hayatı aynı rahatlıkla devam eder mi etmez mi? Çünkü yazan okurlarınız var kadın diyor ki ben diyor böyle bir selam verdiğim zaman yanlış anlaşılıyorum hocam diyor. Evet. Ya bir ilişki başlatmak istediğim gibi bir şey anlaşılıyor ve öyle bir durum olduğunda böyle bir niyetim yokken de diyor iş bir problem haline geliyor. Evet. Ve bu haksızlar mı hocam? Yani bunu söyleyen bayan haksız mı? Kesinlikle haksız değil ve o bakımdan da ben veya meslektaşlarım efendim herkes Günaydın deyin. Herkese selam verin. Kadın erkek fark etmez Hı -hı. demesi e, bence saf dillik olur. Çünkü içinde bulunduğun çerçeve içerisinde mesaj anlamını buluyor. Aynen öyle. Yani kişi bu benim başıma geldi Polat. <gülüyor> yani ben 26 yaşındaydım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Bir de asistanlık yaptım. Doktora programına gittim. Üniversiteye başladıktan üçüncü, dördüncü haftada bu kampusta yürüyorum. Ee, bir e, öğrenci, kız öğrenci. ''Hey dogan dedi. ''Ben miyim?'' dedi. ''Yes'' dedi. ''Come here, come here'' diyor. ''Gel'' diyor. Kendisi de karşılaştı falan. ''Sen'' dedi. ''Türkiye'den misin?'' ''Evet'' dedim. İlk defa dedi Türkiye'den birisini görüyorum. ''Sana dokunabilir miyim?'' dedi. Okulun hoşuma gitti. ''Ulan garibanlık çekiyorum.'' <gülüyor> Böyle içinden şu geçti dedim. Allah garibanı görür. Gözlerim pırıl pırıl. Dokun dedim. Ve dokundu. Yani içinden diyorum ki döneyim her tarafıma dokun. Ee, sonra döndü. Orada iki tane delikanlı var konuşan. Birini çağırdı. Hey George, George diye. Ulan onu ne diye çağırıyor. Bana izah etti. Dedi George nişanlım. Cık. Ulan bir tuhaf oldum. O da dedi Türkiye'den gelen birisini ilk defa görecek. O da dokunsun istiyorum dedi. <gülüyor> Şimdi baktım. <gülüyor> ve Polat bu iş 4 5 kere başıma gelince şunu gördüm. O kız beni erkek olarak görüyor. bir insan olarak i̇nsan görüyor. Oluyor. Ve yenilikle ilgili yani Türkiye'den gelmiş bir insanın bakış tarzı nedir falan öğrenmek istiyor. Ve bunu nişanlısıyla da paylaşmak istiyor. Aynen. Şimdi e, yıllar yılı böyle bir ortamda kalmışsın kalmışsın artık o zaman kadın insan erkek insan insan insana konuşabilecek hale geliyorsun. Evet. Ve Türkiye'ye döndüğümde e, Bostancı'da yürüyorum deniz Denizkıçlı sabah altısında falan biraz da soğuktu böyle gocuk gibi falan bir şeyler giymişiz. Karşımdan bayan geliyor ben geçerken günaydın diyerek geçtim kadın döndü pis terbiyesiz dedi. <gülüyor> Kendime dedim ki doğan aklını başına al ee, burası başka bir Tabii. ilişkiler dünyası. Şimdi o bakımdan hangi toplum içerisinde ne anlama geliyor? Hı hı. Mesaj anlamını çerçeveden alıyor ve bu çerçevenin iyi farkında olmak lazım. Bu çerçeve yokmuş gibi ben İngiltere'de good morning diyorum gülüyorum o da bana böyle diyor. Bunu Türkiye'de de söyleyeceğim bunu Gaziantep'de de söyleyeceğim. Mersin'de de söyleyeceğim, İzmir'de de söyleyeceğim şekilde bir tavır içerisinde olamazsın. Hakikaten olamazsın. Olduğun takdirde o ortamın insanları o çerçeve içerisinde yorumlayacaklardır. <gülüyor> ve çok popüler olabilirsin. hakkında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konuşabilirler. Peki hocam şimdi bu ilişki yani mesaj anlamını ilişki içerisinde alır diyorsunuz ve o zaman da e, kameraya konuşan Vatandaşın da söylediği gibi bir konu daha var o zaman gözden geçirilmesi gereken bu niye selamün aleyküm demiyoruz meselesi var. Yani e, o zaman o da çok anlamlı bir tartışma haline geliyor. Evet. Çünkü onun da kendine göre bir anlamı var daha dini bir yapı içerisinde verilmiş bir selam var orada bir diğer taraftan da bir merhaba var. Evet. Ee... Bir de şeyi de sormak istiyorum aslında her selamın aleyküm diyen dini bir selam mı vermiş oluyor? Değil. Yani bu aradaki ayrımı e, tam kesin bilemeyiz ama genellikle öyle bir niyeti olmayabilir kişinin. Hı -hı. Yani bildiği selamlaşma Abi şekli, biçimi. oturmuş şekli budur Hı -hı. ve bu şekilde söylüyordur. O bakımdan onun selamın aleykümi yani aynen bir merhabanın ve günaydının yerine geçiyordur. Aha. Ama e, bazıları için de bir kimlik Taşıyıcısıdır, hı hı. kimlik simgesidir, ifade ediyordur. O şekilde ifade ediyordur. Şimdi bütün bunları konuştuğumuz zaman şu ortaya çıkıyor. Henüz daha bizim toplumumuzda biz insan ilişkileriyle ilgili bir sosyal yapıya oluşmuş, oturmuş Oturmuş değiliz. Kimlikler farklı farklı tanımlanmış durumda. Şimdi nasıl ki e, birisine ben... Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Birisine günaydın dediğim zaman hı hı. kendimle ilgili sadece o insanın var olduğuyla ilgili, önemli olduğuyla ilgili bir şey ifade etmiş oluyorum. Evet. Ve kendimle ilgili de bir insan olarak başka bir şey ifade etmiş olmuyorum. Doğru. Ama selamün aleyküm dediğim zaman veya hatta başka bir dilde söylediğim zaman. Mesela bu aynı şekilde bonjour da olur. Geçesen bonjour diyorsun Türkiye'de. Bunları da gördüm ben. Ee, şimdi bonjour diyor. Söyleyen şunu diyor yani Fransız eğitimi aldım, e, Fransa'da bulundum, benim hayatım şudur, kullandığım mobilya budur. E, şöyle Şunları bir okurum, ortam, böyle bunları okurum. yerim, bunları içerim bir sürü şey söylüyor değil evet, mi? Evet yani... Ben dolayı da yerimi bil diyor, benim kim Aynen. olduğumu Aynen, kiminle diyor. tabii. Evet. E, ve bunu böyle büyük memnuniyetle kabul edip e, bonjour diyenler var. Öbür taraftan da kitabla e, ya içine falan diyenler de var. <gülüyor> Bu kimlik belirtme konusunu Aha. henüz halledebilmiş değiliz. Değil de. yani. Oradan da yeniden şuna geliyor. Bizim hmm. programın adı insan, i̇nsan insana, insana meselesine geliyor. Yani senin kadın olman önemli mi? Senin erkek olman önemli mi? Senin dinin önemli mi? Bütün bunların ötesinde senin insan olman önemli Aynen. mi? Konusunu henüz çözmüş değiliz. Ee, ve çözmediğin zamanda kişi ben o kimlik içinde var olmak istiyorum diyor. Doğru. Sadece insan olmak bana yetmiyor diyor. Yetmiyor. O kimlik içinde olmak istiyorum diyor. Evet. O zaman o zaman o kimlikler içerisinde olanlar kendini grupluyorlar. Nerede belli oluyor bu? Sen anlaşmada, şapkasını takışında, sakalında, bilmiyorum senin sakalmayı ifade ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bıyığında, biliyorsun sağcının solcunun farklı farklı bıyıkları var. Tesbihinin durumunda, mendilini koyuşunda, ceketinde, ee, ceketini giyiş tarzında, gömleğinde. Mesela ben sen siyah gömlek giyince şimdi merak <gülüyor> ettim acaba mafya üyesi misin falan diye. Nacibert hocam. Nacibert <gülüyor> mi? Ha peki. E, böylelikle o selamlaşma bir kimlik belirtmesi... Ve o kimlik içerisinde kendini ifade etme durumu olduğu e zaman... E hocam... Başka bir durum e, ortaya çıkıyor. Şimdi adam o kimliğe yıllarca yatırım yapmış. Ya onun yaşamasında bir sakınca var mı? Şimdi Ve, o kimliği edilene, o kimlikle kendini bulana kadar, dünya kadar zaman geçmiş. E. Şimdi tamam diyor, buldum diyor, bak diyor, ben buyum diyor. Ve o zaman diyor, sen de bunu bil diyor. Bunun ne sakıncası var? Şimdi... Hakikaten o yatırımı yapmış ve soru şu, o yatırımı yaparken başka bir şeyden uzaklaşmış mı? Ee, onun için bu programadı yeniden önemli. İnsan insana meselesi var. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz hocam? İnsan olarak kendinden uzaklaşıp sadece o kimliği yaşamaya başladığınız zaman o zaman çok bir anlamı kalmamaya başlıyor. Ötekileştiriyoruz. Aynen öyle. Şunu düşün, ben bir yere girmişim böyle bakıyorum, günaydın arkadaşlar diyorum. Bunu dediğin zaman o ortamda kişiler, behey hala uygarlaşamadınız, siz ne biçim insanlarsınız, uygar Türkiye'ye ayak uydurun, artık dünya değişti, bırakın şu cami ağzını falan filan gibi laflar anlayabilirler. Bu bir seçenek. Ve bu hakaret olabilir, hakikaten de öyle. Öbür taraftan aynı şekilde bir topluma girip selamun aleyküm dediğin zaman kişiler böyle... Müthiş bir öfkeye takılabilirler. Onun için benim internet sitesine yazan bir Aha. arkadaş diyor ki hocam şöyle yapalım diyor. Selamünaleyküm günaydın diyelim diyor. <gülüyor> müthiş bir buluş bu ya. <gülüyor> i̇kisi birden diyor. Evet ikisi birden yani kucaklayalım meselesi var. Aha. Yani bu kimliklerin altında yatan insana kucaklayalım altına geçelim şekilde bir tavır söylemiş oluyor. Müthişmiş hocam ya. Yani bu, bu selamlaşma meselesi hakikaten çok önemli, çok derin bir konu. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra bunu konuşmaya devam edelim. Selamlaşma önemli. Ekrandaki... Bizi seyreden arkadaşlara hepsine selam diyoruz ve konumuzu konuşmaya devam ediyoruz Polat'cığım. Hocam benim özellikle üstünde durmak istediğim bir şey daha var bu selamlaşma meselesiyle ilgili. Sizin sık konuştuğunuz kavramlardan biriyle de bağlamak istiyorum. Siz varoluşun altı boyutu diye bir konudan bahsediyorsunuz. Çok temelde yani ilişki içerisinde olduğumuz insana verdiğimiz bir takım mesajlar var ve bunlar onun varoluşunun daha sağlıklı bizim tarafımızdan kabul edilir olup olmadığıyla ilgili de bir sonuca gidiyor. Evet. Biz tavrımızla karşımızdakine diyoruz ki evet sen varsın, senin durumun doğal, sevilmeye layıksın, güvenilir bir insansın, değerlisin, yapabilirsin. Ve aynı zamanda biz birbirimize aitiz yani hem birey olarak değerliyiz hem de birlikte de bir anlamımız var diyoruz. Ve ben selamlaşmanın bu noktada bir dünya mesajı taşıdığını düşünüyorum. Yani sadece verdiğim selamla ben karşımdakine sen varsın diyebiliyorum. yani evet ya da birinin bana verdiğim selamı aldığım zaman en kötüsü o oluyor. Yolda birine selam veriyorsunuz almadan geçiyor. Evet. Ve sana şunu söylüyor. Yani duymazsa ne hala? Yani, ama duyup almadığı bir durumda sana diyor ki evet selamını gördüm almıyorum. Benim için yoksun diyor. Yoksun diyor. Evet. E peki toplumda bizim birbirimize varsın veya da yoksun dememiz sizce önemli değil mi bu anlamda? Bu varlışın altı boyutu eee bizim biyolojik olarak gereksinmemiz. Doğuştan çocuk bu gereksinmelerle doğuyor. Bu araştırmalara girmeyeceğim. Evet. Fakat bu gereksinmeleri almazsa bir çocuk beyni gelişmiyor. gelişmiyor. Ee, ve ayrıca tabii bu gereksinmelerin karşılanmaması derecesine göre de yaşamı devam edemeyebiliyor. Peki bunlar çocuklar için mi doğru bu? Hayır. Ee, şimdi bu Ailede, karı-koca ilişkisinde... ...eğer varlışın altı boyutu... ...karı-koca ilişkisinde... ...karşılanmıyorsa... ...o da soğuk oluyor. Ailede yaşamıyor. Peki okulda... ...öğretmen-öğrenci arasında var mı? Yöneticiler-öğretmenler arasında var mı? Eğer karşılanmıyorsa... ...peki şirkette... ...karşılanmıyorsa görüyorsunuz... hastalıklı bir topluma doğru gidiyor. Aynen. O bakımda... E, ...bizim... Daha önce bu programı açarken de söylemiştim. Toplumda yaşadığımızdan dolayı birbirimize bir borcumuz var. İşte bu da selam borcu oluyor. Mutlaka bu borcu ödememiz lazım. Aksi halde borçlar birikiyor. Ve patlamalar şeklinde kendisini gösteriyor. O başka bir sermayeyi desteklemeye başlıyor bence. Yani bir toplumsal hoşgörü sermayesi varsa eğer e, verilmeyen her selam bence oradan yemeye başlıyor. Ve o ciddi bir sıkıntı haline geliyor. Yani ben taşındığım, bundan önce oturduğum apartmandan ayrılırken de e, bir dünya komşumuz ya konuştuğumuz, selamlaştığımız birkaç kişiden biriydiniz dediler. Ve ben gerçekten şaşırdım. Çünkü her konuştuğum komşum, bir diğeriyle konuşmaya o kadar müsait o kadar iyi potansiyel var ki ve sonradan fark ediyorum ayrı ayrı ben bu insanlarla konuşuyorum ama bu insanlar arasında bir sohbet yok. Evet ve bu bir yalnızlık duygusuna yol açıyor Götürüyor hocam. ve bu yalnızlık duygusu psikolojik hastalıklara psikolojik hastalıklar biyolojik hastalıklara yol açıyor. Yani ekonomik olarak düşünecek olursan selam veren toplum daha sağlıklı olma durumunda öbürleri daha hastalıklı olabiliyor ve ayrıca bireysel olarak da akıl hastalığına doğru giden bir durum oluyor. O tarafı bırakalım ama huzurlu, mutlu bir yaşam için gerekli vitamin gibi. D vitamini, A vitamini, B vitamini, C yani bu toplu bir vitamin. Selamlaşmak çok çok çok önemli. Ağzınıza sağlık hocam. Selam Polat. <gülüyor> Değerli izleyenler başka bir programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın aç